Bismillahirrahmanirrahim. Meydan Medya sunar. İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen alim cennete giden bütün yolları Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Gördüm ki cihal. Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin ve's-salatu ve's-selamu alâ man bu'is bi's-seyfi rahmeten lilâlemîn. Amma ba'd. Ölüm üzere biat etmek ve biyatı bozmanın haramlığı. Sıkıntı anında sabretmek ve savaş kızıştığında sebat etmek Allah katında en faziletli amellerdendir. Aynı zamanda sabır ve sebat Allahu Teala'nın yüce kitabında şu sözüyle onları övdüğü muttakilerin sıfatlarından biridir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, yakınlara, yetimlere, yoksullara,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 Hangi şehit daha faziletlidir sorusuna cevaben onlar ki safta enunde durur ve öldürülene dek yüzlerini geri çevirmezler. İşte onlar cennetin en yüksek odalarında yuvarlanırlar ve Rableri subhanehu ve teala onlara güler, Rabbin dünyada bir kuluna gülerse o kula artık hesap yoktur diye buyurdu. Ahmed rivayet etti. Ölümden korkarak düşmanın karşısında durmayıp geri çekilmenin, Müslümanların saflarının bozulması ve yenilgiye uğramaları gibi tehlikeli bir durma neden olduğu için Allahu Teala mümin kullarını bu masiyete karşı uyarmıştır. Çünkü bu masiyeti işleyen kişi Allahu Teala'nın gazabına uğrar ve cehenneme girer. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: "Ey iman edenler, toplu olarak kafirlerle karşılaştığınız zaman onları arka çevirmeyin, savaştan kaçmayın. Kim onlarla böyle bir günde yine savaşmak için bir yana çekilen? ya da bir başka bölüye katılmak için yer tutanın dışında arkasını çevirirse, gerçekten o Allah'tan bir gazaba uğramıştır ve onun barınma yeri cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. Enfal 15-16 Aynı zamanda kafirlerle karşılaştığı zaman onlara sırt dönüp kaçmak büyük günahlardan biridir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının. Bunlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere kıymak, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmana saldırı anında savaştan kaçmak ve namuslu, kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası atmaktır buyurdular. Müttefekun aleyh. Çünkü Müslümanlar bazılarının bazılarıyla güç kazandığı, birbirine kenetlenmiş yapılar gibidirler. Düşmanla karşılaşıldığı zaman sabretmek ve şehit olana kadar veya Allahu Teala fetih verene kadar sebat etmek üzere biat etmek sahabelerin radiyallahu anhum amellerinden biri olmuştur. Bu konuya dair deliller Allah'ın kitabında, Nebisinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde ve sahabelerinin radiyallahu anhum eylemlerinde pek çoktur. Birincisi, marufta itaat üzere biat etmek, yani söz vermek ahde vefa göstermek vaciptir. Bu söz ister Allah'a, ister insanlardan herhangi birine verilmiş olsun fark etmez. Nitekim Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bakara 40 ve yine şöyle buyurmaktadır. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah Yaptıklarınızı bilir. Nahl 91 Ve Allah Azze ve Celle müminleri överken şöyle buyurmuştur. Antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirirler. Bakara 177 Ve yine şöyle buyurmaktadır. Hayır gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever. Ali İmran 76 şunu da belirtelim ki ahde vefa göstermek ancak caiz olan şeylerde geçerlidir. Haram olan işlerde değil. Ebu Labbas İbnu i Teymiye Rahimahullah şöyle dedi. Ademoğluna oğluna u Teala'nın ve Resulünün emrine muhalefet olan bir şeyde şart koşmaları, ittifak, sözleşme ve ahit yapmaları caiz değildir. Mecmu ulfeteva. Savaşta sebat etmek üzere anlaşmak da bu konudandır. Şayet savaş Allah'ın emri için ise yani Müslümanların kafirlerle, haricilerle veya bağilerle savaşı gibi bir savaş ise o zaman Müslüman'ın ahde vefa göstermesi vaciptir. Şayet savaş haram olan bir şey için ise yani bidatçilerin ve bağilerin Müslümanların cemaatine karşı ayaklanması gibi bir savaş ise o zaman Müslüman'ın böyle bir şeye iştirak etmesi caiz olmadığı gibi böyle bir şey için sözleşmesi de caiz değildir. Bilakis Allah'ın rızası için ahdi bozması üzerine vaciptir. İkincisi meşru bir savaşta Ölüm üzerine biat etmenin meşruiyeti. Biatın bu türü hakkında Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurdu: Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Fetih on. Taberi rahimehullah şöyle dedi: Allahu Teala Nebisi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Düşmanla karşılaştıkları zaman kaçmamak üzere Hudeybiye'de sahabelerinden sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Yani Allahu u Teala şöyle diyor. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Çünkü Allahü Teala onlara ahidlerine vefalı olmalarına karşılık cenneti vereceğine kefil olmuştur. İbn-i Kesir Rahimahullah şöyle dedi. Bu biat Rıdvan biatıdır ve bu biat Hudeybiye'de semer ağacının altında olmuştur. O gün... Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat eden sahabelerin sayısı hakkında bazıları 1300, bazıları 1400 ve bazıları da 1500 kişi olduğunu söylemiştir. Ancak ortası 1400 en doğru olandır. Ölüm üzerine, savaş üzerine veya savaştan kaçmamak üzerine yapılan biatler sahihlerde, sünenlerde ve müsnedlerde mevcuttur. Hatta Buhari gibi bazı imamlar bu konu hakkında kitaplarında konular açmışlardır. Buhari Sahih'inde bu konu hakkında şöyle bir başlık atarak bu konuyu açmıştır. Savaşta kaçmamak üzere biat etme, bazıları da dedi ki ölüm üzerine biat etme babı. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Fetih 18 ve bu konu hakkında varid olan hadisleri zikretmiştir. Aynı şekilde İmam Nevevi Rahimahullah sahihi Müslim'in üzerine yazdığı şerh kitabında savaşın gerekliliği durumunda ordunun imama biat etmesinin müstehaplığı ve ağacın altında yapılan Rıdvan biatının beyanı isimli bir konu açmıştır. Ve yine aynı şekilde Nesai Es-Sünenül Kübra adlı kitabında bu konu hakkında savaşta kaçmamak üzere biat ve ölüm üzerine biat isimli konular açmıştır. Sahabelerden rivayet edilen birçok rivayette Rıdvan biatının şartları geçmektedir. Bunun hakkında Nevevi Sahih-i Müslim'in şerhinde şöyle dedi. Cabir ve Makel bin Yesar rivayetinde şöyle geçmektedir. Hudeybiye gününde ona kaçmamak üzere biat ettik. Ona ölüm üzerine biat etmedik. Seleme'nin rivayetinde ise şöyle geçmektedir. Onlar o gün ona ölüm üzere biat ettiler. Bu Abdullah bin Zeyd bin Asım'ın rivayetinden de anlaşılandır. Mecaşi bin Mesud rivayetinde ise şöyle geçmektedir. Biat hicret Cihad ve İslam üzereydi. İbni Ömer ve Ubade'nin hadisinde şöyle geçmektedir. İşitip itaat etmek üzere ve emir sahipleriyle çekişmeyeceğimize dair biat ettik. Sahih-i dışında İbni Ömer'den yapılan başka bir rivayette biat sabır üzereydi diye geçmektedir. Alimler şöyle dedi. Bu rivayetler bütün anlamları kendisinde toplamakta ve bütün rivayetlerin maksadını beyan etmektedir. Kaçmamak üzere biat etmenin anlamı düşmanlarımıza karşı muzaffer olana veya şehit olana kadar sabretmek demektir. Aynı zamanda bu ölüm üzere biat etmenin de anlamıdır. Yani bizi ölüme götürse bile sabredeceğiz. Burada bizatihi kastedilen ölmek değildir. Aynı şekilde cihad üzere biat etmek ise cihatta sabretmek demektir. Allah daha iyi bilir. Nevevinin sözü bitti. Rahimehullah. İbni Hacer şöyle dedi. Ölüm üzerine... Ve kaçmamak üzerine biat ettiler sözleri arasında herhangi bir zıtlık yoktur. Çünkü ölüm üzerine biat etmelerinden kasıt ölseler bile kaçmamalarıdır. Buradaki sözden kasıt mutlak olarak ölümün gerçekleşmesi değildir. İşte Nafi'nin de kabul etmediği şey budur. Ve bundan ötürü şu rivayete Bile ki onlar sabır üzere biat ettiler. Yani sebat etmek ve kaçmamak üzere biat ettiler. İster bu şey onları ölme sürüklesin ister sürüklemesin fark etmez. İbn-i Kayyem şöyle dedi. Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ashabı savaşta kaçmamak üzere biat ederlerdi ve çoğu zaman da ölüm üzerine biat ederlerdi. zad Mu'ad Rafi şöyle dedi. İmam bir seriyeyi savaşa gönderdiği zaman onlara bir emir tayin etmesi, ona itaat etmelerini emredip vasiyet etmesi ve kaçmamak üzere askerlerden biat alması müstehaptır. Eşşerhül Kebir Sahabeler de radıyallahu anhüm bu şekilde amel etmişlerdir. Bunun hakkında rivayet edilen en meşhur rivayet ise Yermük Savaşı'nda gerçekleşen olaydır. O gün İkime bin Ebi Cehil şöyle dedi Kim ölüm üzerine biat edecek? Bunun üzerine Müslümanların öncülerinden ve süvarilerinden 400 kişi ona biat etti. Bunların arasında Haris bin Hişam ve dirar bin El Ezver de bulunuyordu. Böylece bunlar Halid'in öncü birliklerinin arasında savaştılar ve hepsi yaralandılar. İçlerinden iyileşen bir kısmının dışındaki herkes şehit oldu. Onlardan birisi de Dirar bin el-Ezver idi. İbni Hacer Rahimahullah El-İsabe fi temyiziz sahabe adlı kitabında şöyle dedi. İkrime Ömer'in radıyallahu an hilafetinin 15. senesinde bazı büyük süvari alayının emiri olmuştu. Bu sahabelerin döneminde gerçekleşti ve kimse buna karşı çıkmadı. Üçüncüsü bu biata vefa göstermenin vacipliği ve bozmanın haramlığı. İbnül Cevzi şöyle dedi. Ahdi bozmak, yapılması gereken ahkamlardan dönmektir. Zadül Mesir. Bu ise haramdır. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurdu. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Fetih 10. Ve allah Teala şöyle buyurdu. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Nahl 91. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şeyi emanet edildiğinde hıyanet eder. Muttefakun aleyh. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlar şartlarının yanındadırlar. Ebu Davud ve Hakim rivayet ettiler. Ebu Abbas İbni Teymi'ye şöyle dedi. Her kim bir şart koşarsa ve daha sonra onu bozarsa sözüne vefasızlık etmiş olur. Kitap ve sünnet ahde vefalı olmayı, verilen şartları yerine getirmeyi, misaklara ve yapılan anlaşmalara vefalı olmayı, emaneti sahibine verip buna riayet etmeyi emretmekle ve vefasızlığı, ahitleri bozmayı ve ihaneti nehyetmek ve böyle yapanları tehdit ile gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahde vefa göstermeme hakkında uyarıda bulunmuş ve nitekim merfu bir hadiste şöyle buyurmuştur. Vefasız olan her kişi için kıyamet gününde arkasında vefasızlığı miktarınca bir alamet dikilir. Ve bu alamet falan kişinin vefasızlığının cezasıdır denilir. Muttefakun aleyh. Buna göre bu gibi biatler yapıldığında bunları bozmak caiz değildir. Özellikle mücahidlerin içinde bulunduğu sıkıntı şiddetlendiğinde, savaş kızıştığında, düşman yaklaştığında veya düşman başarılı olduğunda biatı bozmanın günahı daha da büyüktür. O halde her Müslüman sebat edeceğine dair Allah'a verdiği ahde vefa göstermeye ve düşmanla karşılaşıldığı zaman sabır üzere biat ettiği kardeşlerine ve emirlerine vefalı olmaya özen göstersin. Aynı şekilde Allahu Teala'ya ve kardeşlerine verdiği söz gibi Allahu Teala'nın kendisine fetih verene veya şehit olana kadar biat ettiği kardeşlerine ve emirlerine vefasızlık etmemeye de özen göstersin ve Allahu Teala'nın şu sözünü hatırlasın.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 bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. Varmaya, keser şerbetini elden içmeye Ruhsat yok dediğiner cihattan gayrı Ruhsat yok dediğiner cihattan gayrı